Cennet 8'dir. Cehennem 7'dir. Çünkü Cenab-ı Hak buyurmuşlar ki: "Sabakatü rahmeti alagadıbi. Benim rahmetim gazabım geçti. Cemali celalim fevkindedir. Affı sever, keremi sever. Rahmandır, Rahim'dir, Latif'tir, Samettir. ve Allah'a iltinca eden kişiyi Allah kapısından boş çevirmez. Cömerttir, cu sahibi'dir. Görmüyor musun kainatı bir sofla kermiş ortaya?" kainat sofrasını, bu sofradan herkes istifade ediyor. Allah'a inanan da inanmayan da, kafir-i de, de münafığı da bu sofradan istifade etmekte. Ama ahiret aleminde böyle olmayacak. Bu sofra dürülecek. Ancak Allah'a tevhidenler cennete, felaha, saadete, rızaya, ridvana ilişeceklerdir. Ötekilerde de ba'it yani Allah'tan uzak kalacaklardır. Zaten en büyük de azap, Allah'tan uzak kalmaktır. Bu ateşten daha şiddetlidir anlayan